Hayırlı günler Çok kıymetli radyo dinleyinlerimiz. Bir sohbet programında Yine sizlerle beraberiz Gününüz Günleriniz hayırlı Bereketli huzurlu olsun Diliyoruz Allah'ın selamı Rahmeti Bereketi hepinizin Ve tüm Ona inanan Müminlerin üzerine olsun diyerek Programımızın İlk bölümünde yine her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle sohbetimize başlıyoruz çok değerli dinleyiciler. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Başkalarına suizan etmekten sakınınız. Çünkü izan yalan sözdür Birbirinizin eksikliğini görmeye Ve işitmeye çalışmayınız Birbirinizin hususi ve mahrem hayatını da araştırmayınız Dünya menfaati için hırs göstererek yarışmayın Birbirinizi çekiştirmeyin Birbirinizden nefret etmeyin Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor Nebiler Nebisi. Yine Hazreti Enes'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Miraca çıkarıldığım zaman bakırdan tırnaklarıyla ...yüzlerini ve göğüslerini tırnaklayan bir topluluğa rastladım. Ey Cibril bunlar kimdir diye sordum. Cibril bunlar insanların etlerini yiyen... ...gıybet eden ve namuslarına dil uzatan kimselerdir dedi. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Miraca çıkarıldığım zaman diyor efendimiz... Bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırnaklayan bir topluluğa rastladım. Ey Cibril bunlar kimdir diye sordum. Cibril yani Cebrail aleyhisselam bunlar insanların etlerini yiyen, gıybet eden ve namuslarına dil uzatan kimselerdir dedi. Evet geldik bugünkü sevgi öykümüze. Cenab-ı Hak öyküye geçmeden önce. Bizleri Gıybet etmekten Ve Eğer varsa üzerimizde gıybet hastalığı Bu gıybet hastalığından Kurtulmayı Hepimize nasip eylesin Gıybet gibi Üstadın ifadesiyle Şeni bir hareketi yapmaktan Hepimizi muhafaza eylesin Diyoruz Bugünkü Öykümüzün adı nasihat Son günlerde Müthiş bir hastalığa tutulmuştum. Nasihat çekme hastalığı. Çevremdekilerin hal ve hareketlerinden konuşmalarına ve hatta kıyafetlerine kadar her şeylerine bir kulp takıyor ve çektiğim nutuklarla onların hayatına yön vermeye çalışıyordum. O gün otobüste rastladığım çocukların da sözlerinden mahrum kalmamalarını istemiştim. Her ikisinin de 7-8 yaşlarında olduğunu tahmin ediyordum. Önümdeki koltuğa anneleriyle birlikte oturmuşlar ve çantalarına sıkı sıkıya sarılmışlardı. Birisinin bana doğru bakmasından istifade ederek, ''Merhaba delikanlı'' dedim. ''Herhalde okula gidiyorsun. Söyle bakalım İslam'ın şartı kaç?'' Çocuk bu tepeden inme soru karşısında ne diyeceğini bilememiş ve yüzüme şaşkın şaşkın baktıktan sonra, başını öneymişti. Belli ki böyle bir şeyden haberi bile yoktu. Bu sefer diğerinin omzuna dokunup "Kardeşin sorduğum soruyu bilemedi" dedim. "Peki sen peygamberimizin ismini biliyor musun?" O da bir cevap verememiş ve üstelik hiç aldırmamış gibi görünerek kardeşiyle birlikte gülüşmeye başlamıştı. Can sıkıntısıyla annelerine dönüp "Çocukların bu kadar boş yetişmelerinden üzüntü duymalıyız." dedim. Üstelik okula da gidiyorlar değil mi? Kadın iki yıldır getirip götürüyorum dedi ama sorularınıza cevap verebileceklerini zannetmiyorum. Sesimi biraz daha yükselterek bu basit bilgileri okulda öğrenmeseler bile sizin vermeniz gerekirdi dedim. Memleketin geleceği onlara bağlı değil mi? Kadın herhalde suçunun büyüklüğünü anlamış ve bir şeyler diyecek gibi olmasına rağmen susmayı tercih etmişti. Birkaç durak sonra otobüsten indi ve çocukların ellerinden tutarak okul olduğu anlaşılan bir binaya doğru ilerlediler. Otobüs camının boğusunu silerek girdikleri kapının üzerindeki yazıyı okudum. Sağır ve dilsizler okulu yazıyordu. Evet. Değerli dinleyiciler. Neyi, nerede, ne zaman ve nasıl konuşması, konuşulması? O da ayrı bir sanat. Onun için insan neyi, nerede, ne zaman, nasıl konuşacağını iyi bilmeli, iyi tespit etmeli, iyi ayarlamalı aksi takdirde bazen kaş yapayım derken göz çıkarma olabilir. Onun için Ahman tarifini şu şekilde yapıyor. Sözlükte harfler, kelimeler iyilik yapacağım zannıyla kötülük yapan kimseye ahmak diye tarif ediliyor veya ahmak bu şekilde tarif ediliyor onun için insan konuştuğu mecliste konuşacağı mecliste neyi konuşacağını nasıl konuşacağını ne zaman konuşacağını nasıl konuşacağını neyi nasıl anlatacağını çok iyi tespit etmeli eğer bunları tespit edemiyorsa susmalı atalarımız ne güzel demiş Söz gümüşse sükut altındır, susmak altındır. Bu noktadan bu husus çok önem arz etmekte. Çünkü bazen en güzel, en değerli bir mesele, orada ifade etmesini beceremeyen, ifade edemeyen veya toplumda hiç kayla alınmayan bir tarafından ifade edildiğinde o mesele, ehemmiyet verilmeyen bir mesele haline geliyor ki, işte eğer biz bir toplumda, hele hele, İslami, imani, meselelerde, Efendimiz'den, Kur'an'dan, dinden bahsederken, eğer orada bahsetmemiz, insanlar tarafından, dinlenmeyecekse, kulak verilmeyecekse, aksine, bizim, ifadelerimiz, bizim söylememizle, bizim oradaki durumumuz itibariyle hiç kıymete alınmayacaksa, orada bir şey anlatmanın bir manası yok diye bir duygu geçiyor içimden. Bu noktadan insan neyi, nerede, nasıl söyleyeceğini iyi bilmeli. İlla da ben söyleyeceğim, illa da ben anlatacağım, illa da ben konuşacağım demek, bir hastalık değerli dinleyiciler. Evet. Yine dünkü sohbet mevzunun devamında... üstatla ilgili sizlere bir şeyler anlatmayı düşünüyorum. Tabi esasen üstatla ilgili mevzuyu anlatırken biz... ...dün de hatırlarsınız namazla ilgili. Az çok hem kendi nefsim adına hem de sizlere bir şeyler ifade etmeye çalıştım. Hiçbir kadına gözümü kaldırıp bakmadım, bakamadım diyor Üstad Emri ilahiye itaat ediyor. Salih amel işliyor. Ve takva dairesi içerisinde yaşıyordu. Yasak dairesine girmemek için azami hassas davranıyordu. O huzurda hata olmaz. Onun mülkünde ona isyan edilmezdi. Bu edep ve idrak onu takva ufkuna ulaştırıyordu. Mutlakilere imamdı. Sanki Cenab-ı Hakk'ın izzetinin ve iffetinin tecellisine azam derecede mazardı. Günahların kendisini zelil kılamadığı bir azizdi. Onun için Mahkumiyet günahların kölesi olmak. Sürgün rahmeti ilahiden kovulmaktı. Bu ifade çok enteresandır değerli dinleyiciler. Onun için mahkumiyet mahkum olmak, günahların kölesi olmaktı. Sürgün ise rahmeti ilahiden kovulmaktı. Onun dayanamayacağı şey bu idi. Vicdanında muzdarip olmaktan, haramlara düşmekten, yılandan ateşten kaçar gibi kaçıyordu. Rabbine karşı çok hassastı. Onun izzet ve celaline karşı saygısızlık kokan en ufak emareden rahatsız oluyordu. Adeta sahibinin izzet ve azametini, ona ait şeylerin başka ellere verilmesini kıskanıyordu. Onun takvası ve iffeti günah selinin içerisinde sürüklenen iradeleri felç olmuş insanlara ders olacaktı. Nefislerinin mağduru zavallılar bu çelik irade yönlerini bulacaktı. 1925 yılının Şubat ayında Şeyh Said isyanını bahane ederek üstadı, Van'daki Erek Dağı'ndan almış bir kafile ile birlikte batıya sürgün etmek üzere yola çıkarmışlardı. Uzun yıllar Van mebusluğu yapmış Kinyas Kartal da kafiledeydi. Mevsim kış, hava soğuktu. Kartal'ın anlattığına göre o meşakkatli yolculukta Müftü Efendiler dahil, ...kimse orucunu tutamamıştı. Sadece üstad oruçlu idi. Bir ara... ...kızakları çeken öküzlerin... ...ayağı taşa takılıp kanadı. Üstad... ...beyler inelim... ...öküz efendinin ayağı kanıyor dedi. Kendisine hizmet eden bir öküzün bile hukukunu... ...haysiyetini koruyor... ...kıymet veriyordu. Duruşunu tespit etmiş... İstikameti ve sınırları iyi kavramıştı. Öküzün hukukunu korumak, O hadde riayet etmek de takvaydı. Kinyas Kartal cevap verdi. Hocam biz para verdik bunların sahiplerine. Üstad bu sözden rahatsız oldu. Evladım onlar bu hayvanların sahibi değil, Ancak mutasarrıfıdırlar. Karlı, Fırtınalı yollarda aç ıslak bir meçhule doğru giderken bile dengesini kaybetmiyordu. Rabbinin hukukunu korumayı hassas bir nabız gibi duyuyordu. Hiçbir şeyi ve fiili başka bir ele veremez, verilmesine dayanamazdı. Evet, insanlar sahibi değil ancak kullanıcısıydı. Sahibi o hizmetkarını insanın hizmetine sunmuştu. Emaneti sahiplenmeyen istifade eder. Sahiplenen ihanet cezası görürdü. Haşa yaratmak tesadüf gibi abes anlamsız, çirkin, küfür kokan sözlerin kullanımı şöyle dursun bir kasıtsız sözle bile olsa yasak dairesinin sınırında dolaşılmasına razı değildi. Maalesef bu artık medyada insanların diline doladığı, yer ettiği bir kelime haline geldi. Ve insanlar ifade ederken işte ben diyor bir takım yarattım. İşte ben şöyle bir şey yarattım. Fesubhanallah. Yaratmak fiili sadece Allah'a mahsustur değerli dinleyiciler. Bunu Allah'ın haricinde hiç kimse kullanamaz. Çünkü Allah'ın haricinde hiç kimse yaratıcı değildir, yaratılandır. Yaratılan yaratıcı olamaz. Bu noktadan evvelen bizler bu kelimeyi zaten kullanmazsınız ama kullanmamaya gayret etmeli. Sonrasında kullanan insanlara eğer sözünüz geçiyorsa ikaz etmeli. Ve hatta imkan olsa bu kullanan medya veya televizyon veya radyo kanallarına fakslarla telefonlarla bunu güzel ve tatlı bir ifadeyle ikaz etmeye çalışılmalı. Çünkü zannediyorum o ifadeyi kullanan insanların ekseriyatı bilmeden kullanıyorlar. Bir de tesadüf kelimesi bunun üzerinde de durmak istiyorum. Çarşıda Diyelim ki Bir arkadaşınızla karşılaşıyorsunuz Çok şahit olmuşsunuzdur Veya olmuşuzdur Ay Ne tesadüf Kainatta tesadüf Diye bir hadise olamaz Değerli dinleyiciler Çünkü her şey Allah'ın takdiriyle Tanzimiyle oluyor Bunun için sizin orada O arkadaşınızla karşılaşmanız Yine Allah'ın takdiriyle olduğundan bir plan ve program çerçevesinde olduğundan orada tesadüfün yeri olamaz. Onun için müminin hayatında tevafuk olur, tesadüf olmaz. Tesadüf yani hiç kimsenin el uzatmadığı, planlamadığı bir şeyin kendi kendine meydana gelmesi. E şu kainatta hiçbir şey kendi kendine olmuyor ki. Bir ağacın yaprağı dahi onun izni olmadan yere düşemez değerli dinleyiciler. Nasıl siz başınıza gelen bir hadiseye tesadüf dersiniz? Onun için şimdiye kadar eğer bu tesadüf kelimesini kullandıysak bundan sonra kullanmamaya çalışalım. Onun yerine tevafuk diyelim. Allah tevafuk ettirdi diyelim. Ve tesadüf kelimesini biz kendi ifadelerimizde kullanmamaya gayret edelim. Çok değerli dinleyiciler. Allah'ın çirkin dediği şey onun için mutlak manada çirkindi. Her halükarda uzak duruyor, azami dikkat ediyor, zor kolay demiyor yapıyordu. İnsanların gülmesi, kızması, gücenmesi, tavrını değiştirmesine sebep olamıyordu. Kulların değil, sultanın bakışı önemliydi. Bir kardeşimiz, hocam dedi bu meseleyi çok zor dedi yapmak, evet doğru, elhak doğru ben de katılıyorum zor ama... Üstadın ifadesiyle zaman gösterdiği ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Ancak bizim şu anda İslam'ın emirlerini yerine getirirken katlandığımız, katlanacağımız, katlanmaya mecbur kaldığımız veya muhatap olduğumuz zorluklar bunu üzerine basa basa ifade ediyorum. Çok değerli dinleyiciler, ashabın çektiğinin milyonda biri. Öyle peygamberler gelmiş. Etrafındaki insanlar testereyle ikiye biçmişler onu. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gelmişler. Nebiler Nebisi'nin 13 yıl bir Mekke hayatı var ki insan değişik bir ufukta değişik bir nazarla okuduğu zaman göz gözyaşlarını tutamıyor. O kapı kapı gidiyor anlatıyor. Anlattığı insanlardan duyduğu sözler çok işitmişsinizdir. Mesela birisi diyordu ki, Bula bula Allah seni mi buldu peygamber gönderecek? Başkasını bulamadı da seni mi buldu diyordu. Bak, Başka birisi diyordu ki, Eğer sen Allah'ın peygamberiysen, Ben Kabe'nin örtüsünü çalarım diyordu. O güne göre Kabe'nin örtüsünü çalmak, ...çok korkunç, çok dehşet bir şeydi. Utanılacak bir şeydi. Şimdi bunu ben sizlere tenzih ederim ama... ...benim gibi basit bir insana söyleseler belki bir kıymet ifade etmez ama... ...bu söylenilen eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...kainat ihtizaza gelir. Yüzüne hakaret ediliyordu... Başına toprak atılıyordu, tüklük atılıyordu yüzlerine. Şimdi bu noktadan günlerce sahabe-i kiram hazretleri aç kalıyor. Onlara kız verilmiyor, onlardan kız alınmıyor. Ambargo uygulanıyor ve öyle bir dönem geliyordu ki ashab-ı kiram efendilerimizden birisinin ifadesiyle defi hacet için gece dışarı çıkmıştım diyor. El yordamıyla şöyle gece vakti yeri ...yoklayınca elime bir deri parçası geçti. Deri, et değil bakın. Getirdim onu evde biraz ısıttım, yedim. O bana 24 saat derman olmuştu diyor. Ve öyle bir hale gelmiştik ki bağışlayın... ...keçiler gibi defacet yapar duruma gelmiştik diyor. Şimdi... ...bunun için... ...İslam'ın yaşanması, anlatılması... Yaşanırken çekeceğim sıkıntılar elbette kolay olmayacak ama bunu derken her yerde hani Üstad Hazretleri diyor ya her söylediğin söz doğru olsun her doğru her yerde söylenilmez. Her hareketi her yerde yapmak değil hareketi yapılması gereken yerde yapmak ama hayatımızın her hareketi İslam'a göre olması Molla Hamid ikinciye kendisi anlatmıştı. Esirdi. Ruslar domuzları fırınlara atıyor, canlı canlı pişiriyordu. Sonra aynı fırınlarda ekmek pişiriliyordu. Domuz yağına bulaşan ekmekler de necis oluyordu. O, o ekmeklerden yemezdi. Ya un alıyor, ya buğday alıp el değirmeniyle öğütüyor... Ve saçta kendisi ekmek yapıyordu. Bazen yumurta veya patates alıp pişirdiği de oluyordu. Onun bu halini bunca meşakkate katlanmasını gören Ruslar haşa delidir diyorlardı. Yediğine içtiğine dikkat etmeyi unutan, acıkmayı tat almayı bile hakkın emrine muhalefet etmeye yeter şart zanneden en küçük bir dönemeçte işte çizgisini değiştiren bir kısım insanlara asrın başından hayatının şeref tabloları ile sesleniyordu. Akide şekeri kadar tatlıların tatların şaşırttığı çocuklar gibi olmasın. ilk kavşakta yoldan çıkmasınlar diye. Şimdi değerli dinleyiciler, yediğimiz şeylere çok dikkat etmek lazım. Talebelik döneminde ben hatırlıyorum İzmir'de. O zamanın hassasiyeti etler besmeleyle kesilmiyor diye o zaman 3-5 insan bir araya gelir, 10-15 insan bir araya gelir. Bir koyun keserler. Biz de oraya 2 kilo, 3 kilo et yazdırır. O etten alır. Ancak o zaman et yerdik. Yoksa besmeleli kesilmiyor diye et yemezdik. Hatta Şimdi hoş bütün bisküvi fabrikaları yazıyor ya üzerinde bir bisküvi firması üzerinde bisküvitlerimizin hiçbir çeşidinde domuz yağı yoktur ibaresi yazdığı için öyle de inandığımız itimat ettiğimiz için belki o bisküviyi bulmak için 3-5 market bakkal gezerdik. Şu bu içeceği içmez onu boğazdan aşağı indirmezdik. O hassasiyet doğru muydu değil miydi? O ayrı bir mesele ama insan hassas olması lazım. Gırtlağından aşağı inecek meselelere çok dikkat etmek lazım. Bunu derken aklıma bir husus daha geldi. Bunun doğruluk veya sıhhat derecesini bayan dinleyicilerimiz veya bu işin içerisinde ticari hayat sürdüren dinleyicilerimiz araştırabilirler. Mesela dünyaca meşhur bir makyaj firmasının sahibi Yahudi bir kadın o ürettiği makyajlar malzemelerinin hiçbirisini kendisi kullanmadığını ifade etmiş. Ve Gerçek hakikat olan bir husus ama sonrasında bir şey dinlemiştim. Bayanların dudaklarına sürdüğü ruj. Onun içerisinde değişik yağların hatta domuz yağının olabileceğini ifade eden söylemler duydum. Bu araştırılabilir. Onun için hani insan diyesi geliyor. Allah o dudağa bir renk vermiş. ...o yüze bir şekil vermiş. Ve hatta bakın... ...hiç makyaj kullanmayan... ...hanımefendiler yaşandıklarında... ...o güzellikleri... ...o yaşlıların... ...o nurlu... ...böyle o güzel hale devam eder. Ve siz o yaşlıyı alır... ...tabiri caizse... ...canınızın içine sokasınız gelir. Ama... Dikkat edin çevrenize bir bakın çok bir makyaj yapmış insanlar o ihtiyarlık döneminde kusura bakmayın ama insan yüzüne bakılamaz hale geliyor o makyaj o insanları o hale getiriyor. Onun için Hazreti Fatıma validemiz Hazreti Ayşe validemiz peygamberimizin hanımları makyaj mı kullandı Allah aşkına? Mümin ve insan Allah'ın yarattığı gibi güzeldir. Hele hele bir de bu dudağa sürlen ve dudağa sürüldükten sonra dilin o dudağa sürlen malzemen üzerinde gidip gelmesi, bilmem ki olabilecek fecati size netice verdiriyorum, mu, hatırlatıyorum. Mu? Onun için mümin her yaptığı işin, her yaptığı hareketin çok iyi araştırmasını yapmalı değerli dinleyiciler. Sakın bunu, ya bu kadar da olur mu manasında anlamayın. Çünkü bazen, çok ince noktalardan, çok değer vermediğimiz, değersiz zannettiğimiz şeylerden, öyle değerli şeyler götürülüyor ki. Şimdi Allah aşkına, birçok meselelerin, çok ciddi değerlendirilmesi lazım. Kur'an mümin erkeklerine ve kadınlarına nazarlarını haramdan sakınmalarını emrediyor. Bakmayın diyor. Bunun onlar için daha hayırlı olduğunu anlatıyordu. Emir kesindi. Bakılmayacak. Başkasının nefsinden bir bakışlık olsun Murat alınmayacaktı. İzzetler izzet, şerefler şeref bilinip payi mal edilmeyecek, ayaklar altında çiğnenmeyecekti. Herkes başkasının iffetine kendi namus hassasiyeti ile yaklaşacak, harama kapalı ve iştahsız yaşanacaktı. Bir bakış çok şeydi, Yaklaşmak da harama, hırsızlıktı, arsızlıktı, sırnaşmak, bulaşmaktı. O kendisine ait olmayan hiçbir şeyi istemiyor. Haramı sevmiyordu. 20 yaşlarındayken Bitlis'te vali Ömer Paşa'nın hanesinde 2 sene kalmıştı. Vali Bey'in ilme ve alime ciddi hürmeti vardı ve bedüc zamanı misafir etmek onun için şerefti. Israr etmiş, kabul ettirmişti. Vali Bey'in 3 büyük Üç küçük kızı vardı. Hanımı vefat etmişti. zaman iki sene aynı haneyi paylaştığı halde... ...üç büyükleri tanımıyor, birbirinden ayırt edemiyordu. Halbuki insan iki kişiyi birbirinden bir bakışla ayırt edebilirdi. Hele hele üstad gibi bir bakışta okuyup ezberine geçiren... ...bir hafızaya sahip olan üstad gibi... Bir insanı düşünün siz. Demek o derece dikkat etmiş, ilmin izzetini korumuş, Rabbine ve valiye karşı saygısızlık ve emniyetsizlik ifade edecek en ufak bir hisse geçit vermemiştir. Adeta bir çağ yangınına düşecek gençliğe, daha o günden başkalarının size helal olmayan kerimeleri, kızları sizin etrafınızı sarsalar, Hayat sizi aynı haneyi paylaşıyor gibi aynı atmosferi paylaşmak mecburiyetinde bıraksa neşri hak niyetiyle çıktığınız içtimai hayat çarşısında nazarınızın harama ilişmesine izin yoktur diyor. Bütün bahaneleri yaşantısıyla baştan reddediyordu. İnsanı değiştirmesi gereken sokak değil imanıydı. İnsan en zor anlarda bile. Rabbine doğru yürümeyi bilmeli, günahına, gafletine, dalaletine bahane aramamalıydı. Çıkmalıydı ateşlerin içinden. Kitleler çağlayanlar halinde bir girdaba yuvarlansa, o sağlam imanı ve el ele tutuştuğu kardeşleriyle akıntıyı tersine çevirmeli, dünyanın geçici ve zehirli lezzetlerini Rabbinin rızasına ...ve ebedi isadete tercih etmemeliydi. Bu ders çok önemliydi. Zira zaman geçecek, şartlar değişecek, nefisler ve nefsani istekler putlaşacak. Aman canım, zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Teranesiyle acziyet, misafirlik ve ahiret unutulacak. Herkes yapıyor, gibi inanılmaz bir saçmalık bahane olarak ileri sürülecek kadın paçavra halinde behimi hislerin tetikçisi olma çukuruna düşürülecekti bu acizlere bu iman ve iffet dersi lazım olduğu gibi kitleleri imanın rengine boyamaya dünyanın bağrına hak adına bir çığlık olup inmeye ahdetmiş yiğitlere de bu ders lazım ve elzemdi ona göre küçük bir ateşin ormanı yakıp bitirmesi gibi bir müminin amelini ve akıbetini de harama nazar bitirir mahvederdi. Eski Said'in memnun olduğu üç halini anlatırken eski Said gençliğinde on sene İstanbul'da kaldı. Bir defa bir kadına bakmadı diyordu. Kendisini üç gün bir gözcü gibi takip eden arkadaşı ise, Said sen ne yapsan haktır, hakka gidiyorsun ve bunda da muvaffak olacaksın itirafında bulunuyordu. Zira onu gören Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi peygamberlerin ahvalini hatırlıyor, o da onların sadık bir talebesi olduğunu ispat ediyordu. Peygamber Efendimizin iffetinden bir kırıntı düşmüştü payına ve başından aşkın gelmiş ateşlerin içinden onu çıkarmaya yetmişti. Bediüzzaman'ın bugün milyonları bulan talebelerinin payına da olsa olsa ona düşenin ancak bir kırıntısı düşmüş olabilirdi. Ama bu da fert fert onların her birerlerine yetiyor. Gençliklerinin en heyecanlı dönemlerini iffet ve ismet üzeri yaşıyorlardı. Demek kadınların kâbeyi çıplak tavaf ettiği cahiliyeyi bir hamlede İffet ve İsmet medeniyetine çıkaran Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın nezaheti, takvası, hassasiyeti idrakların ve tariflerin ötesindeydi. Üstadımızın hizmetkarlarından Mustafa Sungur ağabeyin naklettiği şu sözü çok önemlidir. Ben gençlik hayatımda İstanbul'da 10 sene kaldığım halde hiçbir kadına gözümü kaldırıp bakmadım, bakamadım çünkü âlem-i misal bana açılmıştı. Onda azam derecede tecelli eden iffet bugün dahi sanki taşına toprağına cesine neşet ettiği Nurs köyünün insanlarında mevcuttur. Şahitlerin ifadesiyle blua ermemiş kız çocukları bile o Uğra köyde gayrın nazarı kendilerine ilişmesin diye fevkalade hassasiyet göstermektedirler. Bediüzzaman Hazretleri başkasının günahını kendi günahına bir bahane yapmıyor gerekçe saymıyordu. Herkes kendisini korunmalı korunmalıydı. Başkası korumuyor dahi olsa şerefli insana düşen pes baya hislerine geçit vermemek, bakmamak yaklaşmamaktı. O bunun da dersini yapıyor bakmıyor bunun da ötesini yapıyor bakmıyor bakanlara da ...görünmemek için Vanlı eski talebelerinden İsmail Perihanoğlu'nun ifadesiyle şemsiye taşıyordu. Bütün bunlar azam derecede bir takvanın, akılları donduracak bir nezahetin ve temsilin ifadesiydi. İmanına hali gölge düşürmüyordu. İmanına hali gölge düşürmüyordu. Onun için... Sürgününde bulunan bölük komutanı Üsteğmen Sayın Bey onu bir askere emanet ederken endişe etmemesini ihtar ediyor ve o zat kundaktaki çocuk gibi masumdur diyordu günah yönüyle. Elhak onu iyi anlamıştı demiş değerli dinleyenler bilmem ki şu asırda ve şu zamanımızda yaşayan biz insanlara bu hal dersi nasıl bir ders vermeli ve bizler nasıl bir ders almalıyız Cenab-ı Hak hani üstad iffet dersini efendimizden almış peki efendiler efendisinin iffeti nasıl adeta acaba hani insan bu sohbet içerisinde de geçtiği gibi Efendimiz Kabe'nin yanında secde ederken kadınlar çırı çıplak Kabe'nin etrafında dönüyorlar Ashab-ı Kiram Hazretleri o şartlar içerisinde hizmet etmeye çalışıyor o Hazreti Muhammed Mustafa'nın mektebinden sallallahu aleyhi ve sellem ders alan üstadın edebi böyle olursa Nebiler Nebisi'nin edebi nasıldır acaba Sizle bir adım daha öteye gidebilir miyiz? Allah Resulü'nün edebi böyle olursa ona bu edep anlayışını ufkunu veren, onu yaratan Allah'ın ahlakı edebi nasıldır? Düşünebiliyor musunuz? Onun için burada sizlere şunu arz etmeyi düşünüyorum. Kalbin zümrüt tepelerinde de geçmişte hatırlarsınız. Hani çok günah işlemiş. Ve o günahıyla Allah'ın huzuruna gelmiş. Hesaba çekilen bir kulu anlatıyordu orada Efendimiz. Melekler sen şunu yaptın yapmadım. Sen bunu yaptın yapmadım deyince. Cenab-ı Hakk'a melekler ya Rab bu kul... Bunları yaptı sen de biliyorsun ama inkar ediyorsun. Ne yapalım? Çevirin okulumu cennet tarafına. Emri gelince Ya Rab ama bu kul bu günahları işledi. Bu hareketleri yaptı. Deyince Cenab bak edebe bakın. Ben Ümmet-i Muhammed'in ak saçına, ak sakalına baktım, onun hatasını yüzüne vurmaktan haya ettim diyor. Bu da Allah'ın hayası. Düşünebiliyor musunuz değerli dinleyiciler? Allah indindeki kıymetinizi, değerinizi anlayabiliyor musunuz? Ben Muhammed ümmetinin ak saçına, ak sakalına baktım, onun hatasının yüzüne vurmaktan haya ettim diyen Rabbimiz ve biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Cebrail Aleyhisselam bu meseleyi efendimize anlatınca o haya abidesi hıçkır hıçkır ağlayarak gözlerinden yaşlar dökülüyor. Niçin ağlıyorsun ya Muhammed deyince Cebrail Aleyhisselam benim Rabbim Ümmetimin Ak saçına ak sakalına baktı Hatasını yüzüne Vurmaktan haya etti de Benim ümmetimin ak saçlıları Ak sakallıları Günah işlemekten haya etmiyor Ben de onu ağlıyorum diyor Cenab-ı Hak Bizlere Efendimizden Rabbimizden Efendimizden ve sonrasında Üstadımızdan Ve edep ve hayat imsali evliya'ların enbiya'ların asfiya'ların büyüklerin edebinden istifade etmeyi onların hayası gibi hayalı olmayı ve bu şekilde azami dikkati ve hassasiyeti göstermeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin. Bundan önceki dikkatsizliklerimizin de bize yüklemiş olduğu günahları affu mağfiret eylesin diyor. Kısa bir aradan sonra Aile İlmihali bölümünde yine sizlerle olacağız çok değerli dinleyiciler. in Aile bölümüne, bugünkü Aile İlmihali bölümünde nişan ve düğün masrafları nasıl olmalı diye bir husus var. Bu da maalesef ayrı bir, hani deveye demişler nere eğri nerem doğru ki demiş. Şimdi insan bu hadiseleri öğrenince hayatımızdaki yanlışları öyle açık ve seçik görüyor ki bir de toplumda şöyle bir anlayış var çok mal mülk sahibi olmak, çok servet sahibi olmak çok şan şöhret sahibi olmak çok yetki sahibi olmak, makam sahibi olmak bazı şeyleri yapmaya mazeret gibi yapabilir o insanlar manasına bir anlayış var ve öyle de yapmalı gibi bir anlayış var maalesef. Halbuki Ashab-ı Kiram döneminde şu günümüzün mal, makam, servet sahipleri gibi nice servet sahipleri vardı ama mesela Hz. Ebu Bekir diyeceksiniz ki yahu herkes Ebu Bekir olabilir mi? Hayır o dönemde Efendimiz'in ashabı arasında bir bir ayrılık gayrılık yoktu. Dikkat edin ki Allah Resulü mescidin müezzinliğini ki müezzinlik çok sevaplı insana çok sevap kazandıran şerefli bir meslektir. Azatlı bir köle olan Bilal-ı Kabeşi'ye vermiş. Bu konuda nişan ve düğün meselesinde öyle yanlışlarımız ...öyle israflarımız var ki aman Allah'ım. Daha işin başında... ...iş zaten davetiyeden başlıyor. Sanki davetiyenin çok pahalı olması... ...çok kaliteli olması... ...evlenen insanların... ...saadetine tesir edecek... ...millet davetiyede bile adeta... ...bir israf yarışında. Maalesef bunu... ...günümüzün hacısı da yapıyor... ...hocası da yapıyor... ...enteresan bir şey... ...yeter ki para olsun insanda... ...insanda paranın çok olması... ...o insanın israf etmesine mazeret değil... ...değerli dinleyiciler... ...bu konuda bakalım... ...ne denilmiş... ...son günlerde... ...tek duası belliydi... ...biricik kızına... ...münasip bir eş bulmak... ...mutlu bir hayat kurmasını sağlamaktı... ...bunun için... Gece gündüz demeden dua ediyor, yavrusuna dindar bir bey nasip etmesini niyaz ediyordu. Çok geçmedi, duası kabul olmuş gibiydi. Bir dindar genç talip olmuş, kısa zamanda mesele tatlıya bağlanmıştı. Dindar genç de örtülü, namazında, niyazında bir aile kızıyla yuva kuracağından dolayı memnun ve mesuttu. Aradığını bulduğu düşüncesiyle mutlu ve sevinçliydi. Ancak gencin bu masum sevinci çok sürmedi. Daha ilk çarşı pazar alışverişinde en pahalı eşarp, en pahalı ayakkabı, en pahalı çanta, en pahalı elbise onu şaşkına döndürmüştü. Kendi kendine sualler soruyordu. Bunları bana dindar bir aile olarak tanıttılar kendilerini ölçüsüz çevrenin israflı hayatına göre değil ölçülü Müslümanın israfsız sağduyusuna göre ayarlanmış Müslümanlar şeklinde takdim ettiler ama daha ilk günlerin alışverişi beni yıkmaya yetti ben böylesine lüks ve pahalı bir hayatın masrafını helal yoldan karşılayamam ki ilk günlerin bu itimadı sarsan tatbikatı iyiden iyiye düşündürdü masum genç Nişanın böylesine yüksek faturaya mal oluşu, nikahın nasıl olacağı konusunu hatırlattı. Endişelerini kimselere açmadan dini nikaha da teşebbüs ettiler. Nikahta beklemediği bir şart daha karşısına çıktı. Bu şart mehirdi. İslami bir ödeme şekli, mehir konuşulsa da konuşulmasa da otomatikman devreye girebilirdi. Ancak konuşulursa konuşulan tespit edilmiş olurdu. Nitekim konuştular da ama ne teklif ettiler, ne kadar mehir verecekti. Çeyrek, yarı filan değil tam altın, sayısı da iki elin on parmağını beş defa geçen miktarda bir yekün. Tekrar içine döndü, bana bunları dindar diye tanıttılar. Gerçekten de dindarlar, tesettürü, namazı, niyazı tamam ama bu anlayışlar, bu gösterişler, bu israflar, ve helal parayla kolay kolay elde edilmeyecek masrafları üzerme yapmaktan çekinme işler nasıl bir anlayış eser? Düşünmeye devam etti, hayalinde okudukları canlanmaya başladı. Dindarların biricik örneği Allah'ın Resulü böylesine yakın tutan mehir almamış vermemişti. Yine böylesine israflı nişan nikah gösterişinde ise asla bulunmamıştı. Bunlar ise. Allah'ın Resulü'nü örnek aldıklarını iddia eden dindarlardı. Bu nasıl bir durumdu? Burada geçen başka programlarım olduğundan dolayı katılamadım ve duyduğum bir nikah akdini sizlere duyurmak istiyorum. Çok memnuniyetimi ifade etme sadedinde. İnsanlar nikaha davet ediliyor. Şekerdir. Çiçektir. Veya değişik şeyler dağıtılıyor gelen misafirlere. Ama bir dostumuzun çocuklarının nikahında, evlatlarının nikahında, o düğün ve nikah sahipleri gelen misafirlerine kitap hediye etmişler. Ben buradan eğer dinliyorlarsa bir daha tebrik ediyorum onları. Ne olursunuz Allah aşkına, Böyle şekerden, çikolatadan, incikten, boncuktan ziyade gelenlere eğer gücünüz yetiyorsa veya yettiği kadar en azından ondan sonra istifade etmeleri adına bu kitap verme alışkanlığını inşallah devam ettirirseniz ileride zannediyorum insanların evlerinde okuduğu, istifade ettiği kitaplar olmuş olur. Buna sizler de vesile olmuş olursunuz. Evet, işte bunlar ise Allah'ın Resulü'nün, mevzumuza dönüyorum ben, örnek aldıklarını iddia eden dindarlardı, bu nasıl bir durumdu? Bir ara sıkıntısını kızın annesine, yani kayınvalidesine açacak gibi oldu, bomba gibi bir karşılık aldı. Bu bir defa olur, ne kadar pahalı olsa yeridir. Hem bizi görenler, duyanlar var, onlar nedir? Onlara karşı aşağıya düşmek olmaz.'' Suskun damat düşünmeye devam etti. Doğrudur bu bir defa olur ama bu bir defa ele geçen fırsatta beni yıkan ailenin tavrı ömür boyu unutulur mu? Sonra kime gösteriş yapıyoruz? Bizi görenler dindarlar ise onlara göre bu israflı ve pahalı maliyet kötü örnek beğenilmemesi lazım gelen tavır olmalı. Nikahın ve nişanın en hayırlısı resul Ekrem Efendimizin kutsi beyanıyla en kolay olanıdır. Halbuki bu başlangıç en kolay şekilde değil, en pahalı en zor şekilde müsrif bir örnek halinde gerçekleşmiştir. Hayatın henüz içine girmeye başlayan masum genç olayları düşünerek gittiği camide itimat ettiği hoca efendiye durumu açmış ve bu çelişkinin izahını istemiş. Şöyle diyor itimat ettiği zat. Bir başörtüsü, bir namaz, bir niyaz artık kafi gelmemektedir. Şuur mühimdir, şuur. Kendini başkalarına göre ayarlayan Müslümanın dindarlığı şuurlu değildir. Kendini imkanlarına ve İslam'a göre ayarlayan dindarlık gerekmektedir. Bundan böyle... Sadece tesettür ve namaz aranmayacak Bunları şuurlu şekilde Yaşayıp yaşamadığı Tespit edilecektir Ayrıca her şey baştan Çok açık seçip konuşulacaktır Masum genç Başını sallayarak Tasdik etti Demek bende de hata varmış Evet Değerli dinleyenlerimiz Bir aile il de Burada Bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz İnşallah bir sonraki sohbet programında yine sizlerle buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Yüzünüzden tebessümün, gönlünüzden sevgi ve muhabbetin eksik olmamasını diliyor. Dudaklarınızdan dualarınızın ve o dualarınızın da Rabbim katında kabul edilen duaların arasına dahil edilmesini, o rahmeti sonsuzdan niyaz ediyor. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Bir dua ve şiirle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum değerli dinleyenlerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden evvel varlığı varlığımızın sebebi ululuğu kainatları ihata etmiş. Işığı her yerde nümayan alemlerin Rabbine hamd ediyor. Sevgili Habibini onun hak ailesini ve nezih asabını salatu selamlarla yad ediyoruz. Rabbimiz senden güzel isimlerin ve ulvi sıfatların hürmetine bizi affetmeni, nefislerimizi dizginlemeni ve bizim emrimize vermeni, işlerimizi kolaylaştırmanı ve insanlardan ve cinlerden bize düşmanlık besleyenleri izale etmeni dileniyoruz. Ey bütün mülk ve melekut, varlık ve varlık ötesi, Kabza'yı tasarrufunda bulunan, ey hayat sahibi hay, ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan kadim, ey ölüm kendisi için katiyen söz konusu olmayan baki, ihtiyaçlarımızı gider. Bize lütfunla muamelede bulun, başımızdaki bütün belaları def-ü bizim yanımızda ol, aleyhimizde olma. Bizi dini ve dünyevi musibetlerden koru. Dünyayı en büyük derdimiz, tasamız ve kendisi için en fazla gayreti sarf ettiğimiz bir meta kılma. Kılma ki bizim en büyük işimiz senin rızanı kovalamak olsun. Bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl Rabbimiz. Efendimiz Hazreti Muhammed'e Aile efradına ve bütün ashabı güzinine selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Yüzü yerde, yüzü yerde olur, her kimde kemal var ise, sürüm sürümdür, kimde bencil ve cebbar ise, haddini bilmez azar, kendi kuyusun kazar, dış yüze durma sızar, içte gurur var ise, Nefsi herkesten hakir, yaşlanıp olmuş bir pir. Eli, alnı bütün kir, yaranı ayar ise. Başını almış gezer, ne anlar ne de sezer. Hayale inci dizer şeytanlara yar ise. Gönül bir taht-ı revan, muhabbet onda sultan. Cennete girer insan, hep sevgi arar ise. Hak kullarını sever, kullar cennete iver, kimi dizini döver, hak bilmez gaddar ise.